Fikri Takip Yazarlarıyla Toplumsal Tarihte Geçen Ay Hazırlayan ve sunanlar Peri Efe ve Ahmet Akşit They say he didn't have an enemy. This was a greatness to behold. He was the last surviving progeny, the last one on this side of the world. He measured a half mile from tip to tail, silver and black, with powerful fins. They say he could split a mountain in two. That's how we got the Grand Canyon.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 whites would drown, the browns and reds set free. But sadly, one thing more. Some local yokel member of the N.A. kept a bazooka in his living room, and thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. That's great American whale.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 Oradan da seslenmesi istiyor musunuz? Oops. Merhaba 94.9 açık radyoda yeni bir fikri takibe başlıyoruz. Ben Peril. Merhabalar ben Ahmet Akşit. Yine dönemin bu ilk programını canlı yapıyoruz farkındaysanız. <gülüyor> Her tür lisan için affınızdan sığınıyoruz. Geçen program Ömer Turan'la toplumsal tarihin 238. sayısında yer alan Kent Hakkı için adlı dosyadaki Gezi Parkı direnişi ve Armağan Dünyası adlı yazısını konuşmuştuk. Bugün gene aynı dosyada yer alan Türkiye'nin protestosu Biz Artık Dev Bir Ötekiyiz adlı yazısını konuşmak üzere Mertem Toksöz'ü ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meltem Hanım hoş geldiniz. Meltem Toksuz, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Daha önce de toplumsal tarihe yazmıştı ama fikri takipte ilk kez ağırlıyoruz. Toplumsal tarihin Ekim sayısında yer alan Kent Hakkı için başlıklı dosyanın editörleri Güven Gürkan Öztan. Güven Gürkan aynı zamanda dosyanın giriş yazısını yazdı ve Deniz Koç'tu. Onların da isimlerini burada söylemeden geçmeyelim. E, Meltem Toksöz'ün e, İngilizce'de yayınlanmış iki kitabı var. E, İngilizce ismi biraz uzun, Türkçesi Çukurova'da Tarımsal Kapitalizmin Gelişimi Üzerine e, bir kitap. Bir 2011 yılında çıktı. Bir de editörlüğünü yaptığı Cities of Mediterranean e, Torres'den çıktı 2010 yılında. Bunlar iktisat tarihi üzerine çalışmaları Meltem Toksöz'ün. Şimdi daha çok entelektüel tarih üzerine çalışıyor. Yazıya başlarsak yazının girişinde yazdıklarımızdan gezi olaylarının Türkiye tarihi için bir dönüm noktası olduğu yolunda bir değerlendirmeniz var. Gezi ile ilgili görüş belirten pek çok kişi de yaklaşık aynı değerlendirmeyi yapıyor. Esasında hükümetin ve başbakanın söylediklerinden onların da epey bu konuda reaksiyoner olduklarını biraz telaşılandıklarını anlıyoruz. O bakımdan da bir dönüm noktası sanki bu gezi olayların. Siz bir tarihçi olarak devam eden bir sürece bakıyorsunuz. Sizin için neden dönüm noktası gezi olayları? Neden böyle düşünüyorsunuz? Aslında bu yazının sonunda açıklamayı başardığımı umduğum bir şey. Ben bütün bu tarihsel sürece Osmanlı modernleşmesinden başlayarak bakıyorum... Aslında pek çok tarihçi de öyle yapıyor ve bu sürecin e, çok belirli kırılma noktaları olmakla beraber tek bir modernizasyon süreci olarak algılanabileceği konusunda da herhalde pek çok tarihçi hem fikir e, bu modernizasyon toplumu modernizasyonu ve devletin modernizasyonu hep bir arada giden Ögelerde bu süreçte 200 yıllık ya da daha fazla süreçte e, şimdi 90'lar sonrasında e, bunun dönüştüğünü ve e, belki toplumla e, devletin modernizasyona aynı gözlükten bakmadığını düşünüyorum. Hı hı. Ciddi bir sivilleşme görüyorum bu harekette. Sivillik görüyorum. E, o yüzden de benzersiz olduğunu düşünüyorum. Evet. Sizin yazınızda da vurgulanıyor aslında gezi sırasında da sonrasında da yapılan birçok yorumda şey yer aldı gezi olaylarına katılanların içinde e, haklarında en çok konuşulan grup bu 90 sonrası internet ve bilgisayara tutkulu diyebileceğimiz e, kuşağın katkısı. Ee, ...bunu e, şaşkınlıkla karışık bir takdirle karşılandığını söylüyorsunuz. Tüm bunu değerlendirirken, bu durumu analiz ederken... ...şimdi demin de bahsettiniz. Sadece Cumhuriyet dönemine değil... E, ...modernizm süreciyle ilgili olarak son dönem Osmanlı'ya da bakıyorsunuz. Bunu, buna neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani neden Osmanlı'dan başlatıyorsunuz bu süreci? Bu çizginin e, ana ekseni otoriterlik. Hı -hı. Otoriter rejim ve modernizasyon... Nun aslında otoriterlikle bir arada geldiğini görüyoruz pek çok toplumda. En azından bizimkinde öyle oldu. Ee, ve o otoriterliğin öğrettiği e, bir gençlik var. Yani hep gençliğe bir önceki kuşak... ...öğrenmesi gereken bir kuşak olarak bakıyor. Hep yukarıdan bakılınıyor. Hı hı. E, ve zaten dolayısıyla o yargı 90'lara kadar gelmeye gerek yok. Hep var. Hı hı. E, bu işte baba ilişkisi, baba çocuk ilişkisi, devlet baba. Vatandaş zaten çocuktur. Gençler iyicene çocuktur. E, bütün Türkiye tarihinde de... E, ...bütün e, bu tür radikal hareketlerdeki ön planda yer alanlar... Bir, bu ...bununla suçlanmıştır ee, ...bana kendi gençliğimde birisinin söylediği bir şey vardı ee, ...benim görüşlerimle dalga geçmek için ee, ...her gençken herkes biraz kızıldır ...yani gülü, gülünecek geçilecek bir şey gibi bakılır ...çünkü gençler orta yaşa gelince durulur. bu durulur gider ee, o yüzden yani e, şaşkınlık e, hep böyle gidegen, ge, gide gelen bir hı hı. gençlik yorumunun birdenbire ya bu çocuklar hiç de fena değilmiş gerçekten de anlıyorlarmış gibi hı hı. bir e, dediğiniz gibi hayranlık karışımını hı hı. ilk kez gözlemlediğimi söyleyebilirim. Hı hı. Ee, az evvel benim soruma cevap verirken sivillikten söz ettiniz uh -huh. ya onu biraz e, açalım istiyorum. E, şimdi orada birçok arbede yaşandı tabii Taksim civarında Türkiye'nin başka uh -huh. yerlerinden ama e, biz e, Taksim'de kalalım. Orada malum e, askeri hastane de var Gümüşsü Askeri Hastanesi. Onun civarında da pek çok yoğun şey yaşandı, çatışma yaşandı esasında. E, açıkçası ben de kimsenin e, o hastaneden yardım istemek gibi böyle bir şeyi olduğunu tahmin etmiyorum. E, hiç öyle bir eğilim olmadı. Ama sizin sivillikten kastettiğiniz yani askerlerden o şekilde yardım istemenin Öyle bir şey olmadı ama... ...kastettiğiniz onu aşan bir şey, başka bir şey değil mi? Biraz daha açalım mı onu? Direnişçilerin tarafından evet. bakıyorum. Yoksa sivil derken asker olmayan ve polis olanı kastetmedim. <gülüyor> ee, orada Ömer Madre'ye katılıyorum. Sivil giyimli e, olabiliyor da... ...polisin askerden herhangi bir farkı kalmadığını da düşünüyorum. Dolayısıyla onu kastetmiyorum. Direnişçiler açısından sivil hareket... ...derken gerçekten bir sivil toplumsal e, hareket olarak görüyorum bunu. E, işte otoriterliğe karşı e, sosyal kavga olarak sesini çıkaran e, bir topluluktan bahsediyoruz. Ve e, bir örgütlenme yok arkasında. E, daha sonra bir örgüt olmaması da bence buna işaret... Ee, çok farklı sınıflardan geliyor e, gençler hı hı. E, eğer belirli bir yaşta sınırlayacaksak e, o, onların bu direnişinin e, herhangi bir partiye bağlı olmadığı için de sivil olduğunu düşünüyorum. Yani partizanlık olmaması, organizasyon olmaması, daha büyük bir otoriteye kendilerini bağlı hissetmek zorunda hissetmemeleri bir bu bir de direniş sırasında. Kendilerinin hiçbir şekilde şiddete başvurmaması. Hı hı. Mesela demin verdiğiniz örnekte de Ahmet Bey, o ben ben de çok iyi hatırlıyorum askeri hastanesinin etrafında olan biteni. Ee, askerler maske uzatıyorlardı ve kimse almıyordu. Onun, onun öyle bir sahne de hatırlıyorum Görüyorum benim ben şeyimi yanılmıyorsa. Bir kişi aldı, onlar zaten o e, ameliyat maskesi bile olmayan hı hı. şeyler, hani işe yaramıyorlardı <gülüyor> <şeymiyorlarmış>. zaten. <gülüyor> Ama bir taraftan da o hani kendilerini Mustafa Kemal'in askerleri izleyenler onlar olsa alırdı herhalde ama onların ağırlığı da pek yoktu. Yok işte onun yerine hemen yeni bir şey geliştirdiler. Mustafa Keser'in askerleri <gülüyor> <Evet. şicidir>. işte. <gülüyor> Mizah her zaman. <gülüyor> evet. Şimdi gezi olaylarının başından itibaren çok şarkı söylendi, beste yapıldı, uyarlamalar oldu. Bunlar gerek işte sokaklarda, meydanlarda, okul veya da üniversite bahçelerinde oldu yahut profesyonel koşullarda çalındı, söylendi. Programın müzik kısmına bu tür aktivist müzik üretiminin aslında en başlıca gruplarından biri olan Bandista ile başlayalım istiyorum. Olaylardan çok önce yaptıkları Haydi Barikata şarkısını dinleyeceğiz ilk önce. Bu gezi olayları sırasında da çok çalındı ama artık herhalde başka bir heyecan ve başka bir anlamla çalınmıştır. Bandista'dan dinliyoruz. Haydi Barikata. Ölüm ve acı beklese de bizleri riyonları yemek için yürümeliyiz ve Hem de yanı varlığımız özgürlük cesaret ve inançlar savunmalıyız Haydi barikata, haydi barikata, ekmek kadalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata, ekmek kadalet ve özgürlük için ya bizde kardeşlerimizle, kardeşlerimizle çünkü yatağı büyüyor diyor renk hiç haydi barikata, aç haydi barikat aç ekmek dalekmeyin küçük haydi barikata, aç haydi barikat aç ekmek kadar. le tümün yatan büyüüyor diyemiş Haydi barriikata Haydi barriikata Eekmek et ve özgürlük için Haydi barriikata Haydi barriikata ekmek et ve özgürlük için Haydi Barikata Haydi barriikata Ekmeklet vey özgürlük için Haydi barriikata Haydi barriikata Ekmek kadar ve özgürlük için. Hadi barikata, hadi barikata, Barikata, 94.9 Fekri Takip Programı'ndasınız. Meltem Toksöz'e toplumsal tarihin Ekim sayısında yer alan yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi 90'larda doğan tırnak içerisinde bilgisayar bağımlısı kuşağı örnek olarak... Açtığınız bir ders takip eden öğrencilerinizi ele alıyorsunuz yazıda. Bu arada dersin konusu da önemli tabii. 80 sonrası olarak hareketin çöküşünün sebeplerini irdelemek gibi bir amacınız da var sanıyorum. Ders takip eden öğrencilerin tipoloji, tipolojisi üzerinde ve dersteki reaksiyonlarını konuşalım diyorum. Çünkü onlar çok ilginç, de anlatıyorsunuz. Evet, ders aslında daha uzun bir süreci anlatıyordu. Yani Türkiye, Türk entelektüel tarihi, iki nokta Marksizm ve 20. yüzyılla başladık. Fakat tabii sonuçta ne de olsa Osmanlı geri geriydim biraz. Ben şu sıralarda Osmanlı'nın son sosyalistlerinden işte ya da Türkiye'nin ilk sosyalistlerinden sayılabilecek birisi üzerine de bir yazı hazırlıyorum. 1920'lerde başladık diyelim ee, ve dersi üç, üç ayrı e, tema etrafında döndürdüm, e, döndürdük. E, bir, e, ha, düşünce olarak sol, iki, e, hareket olarak sol ve e, solun çöküşü teması üzerine. Bu 80 sonrasında sonrasına mı denk geliyor? Evet Daha o 80 şey, sonrasına hı. denk geliyor. Daha doğrusu kabul gören deyimle solun iflası. Yani <gülüyor> bu, bu şekilde ifade ediliyor. Buraya aslında biz İdris Küçük Ömer okuduktan sonra <gülüyor> geçtik. İdris Küçük Ömer'i okuduktan sonra öğrenciler hatta onun öncesinde Hikmet Kıvılcımlı okurken de öğrenciler hiç beklemediğim bir şekilde tarihçi öğrenciler ne de olsa tarih metodu üzerine bu kişilerin söylediklerini irdelemeye çalıştılar. Yani o Marksist teoride nerede duruyor Türkiye'de kim onu anladı kim onu anlamadı dan çok dertleri. Yani tarih metodu olarak buradan bir şey öğrenebilir miyiz sorusuyla uğraşmaktı. Ee, mesela Kıvılcımlı'nın e, Müslüman kimliği çok tartışıldı. Hı -hı. Ben kendi Hı -hı. gençliğimde hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Hı -hı. Yani Kıvılcımlı bizim için doktordu. Hı -hı. Öyle Müslüman falan olduğunu bilmezdik. Ş Meğer öyleymiş. Hı -hı. <gülüyor> ee, öğrenciler yazdıklarında yani Eyüp konuşması falan çok bilinir tabii Hı -hı. ama... ...yani onun yazdıklarında gerçek bir sentez... Bulunabileceğini Hı -hı. düşündüler örneğin. Yani hep söylenen şey Türkiye'de solun sıkıntıları işte e, beceriksizlikleri Hı -hı. E, bir de tabii çok önemli olarak sürekli de bir baskı altında olmuş olması. Ta işte 1927 tevkikatından Hı -hı. bu yana e, ama sadece baskı değil mesele yani gerçekten bir problem var mı idi? Yani Türkiye solu anlamadı mı? <gülüyor> ee, uygulayamadı mı? Niye uygulamadı? uygulamadı? Ve sonuna doğru dersin biz aslında Türkiye'de çok da iyi Marksistler olsunla kanaat getirdik hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> o o kanata varınca da peki niye e, bu solun iflası yani şimdi global bir iflas söz konusu tabii ki. Yani <gülüyor> Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle e, ama Türkiye'de iyice e, baskı altında kaldığını, iyice underground'a gittiğini e, üzerine tartıştık ve tabii bu arada öğrencilerin e, Aslında bunun böyle olmadığını bana aktarmaları üzerinden çok şey öğrendim yani hı hı. E, işte son 10 yıldaki 15 yıldaki pek çok marjinal hareketin içinde bir sol olduğunu kendi hı hı. E, yani ve tek tek isim vermeyim ama hani e, Tırnak içinde terörist diye ifade edilen gruplardan bahsetmiyorum. Daha hı hı. böyle daha yumuşak hı hı. gruplardan bahsediyorum. Kendilerini onların içinde e, görebildiklerini e, gördüm. Ama en önemlisi benim için e, bu iflas e, fikrini reddetmeleriydi. Hı hı. Yani buna hiçbir şekilde katılmak istemediler. Eski neslin buna inandığını... E, düşündüler ama böyle bir iflas görmediler tam bunun üzerine ders 30 Mayıs da son günüydü 31 Mayıs oldu <gülüyor> bu tartışmanın üzerine bu öğrencilerin e, yaşı kaç Vallahi bizim e, yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz her 20'lerinde. İşte hı hı. ikinci yarısına bile gelmemişlerdir tahmin ediyorum. Bu e, bilgisayarla ilişkiler üzerine internetle ilişkileri yani onlardan da e, bahsediyorsunuz yazıda. E, tabii ben e, son beş yıldaki öğretmenlikte öğrencilerimden aldım bütün bu dijital dersleri. <gülüyor> Biz e, tarihçiler olarak... Şimdi bizim için yani herkes için geçerli bir şey işte internet müthiş bir mecra oldu. Biz işte hiçbir yerde bulamadığımız eserleri 19. yüzyıl yazmalarını filan internette buluyoruz ve bunu genellikle öğrenciler bana öğretiyorlar. Nereden indirilir nasıl indirilir ve ben her dersimde bu taktiği uygulamaya başladım ben. Ders programını hazırlıyorum. Öğrencilerim siz bunları bulursunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten de bir hafta içinde e, iPad'i kullanmayı bile bana öğrencilerim öğretti. E, 12 yaşında kızım var. Kızım ben, benden her çok daha iyi biliyor her türlü aleti. E, haşır neşirler. Gerçekten haşır neşirler. E, yüz yüze olmadıkları bir ilişki türünü çok <gülüyor> iyi biliyorlar diye düşünüyorum. Oradan bazı benzetmeler yaptım. Ben, de, e, pardon Hı -hı. Bu konudan kopmadan tamam. Özür dilerim ee, Bir de öğrencilerin içerisinde biraz e, Farklı bir reaksiyon veren Ve e, yaşı biraz daha ileri Bir başka öğrenci daha var galiba ondan da Aslında e, o öğrenci değil davet edilmişti <gülüyor> <gülüyor> Bunu da e, Boğaziçi öğrencilerini çok sevdiğim Öğrencilerim e, Üzerine şey gelmesin diye söyleyeyim <gülüyor> e, Benim kendi arkadaşımdan e, il, ilgi alanı Dolayısıyla gelmişti derse ...ve benim jenerasyonumdan ve dolayısıyla kendine göre Türkiye'deki solun geçmişini iyi bilen birisiydi. Ve o öğrencilerin bu solun iflasına inanmamakta gösterdikleri direnci kati sürette anlamadı. Ve böyle hatta işte yaşında verdiği bir şey herhalde <gülüyor> otoriter bir şekilde... <gülüyor> ...öyle olmadı işte falan. Öyle işte Murat Belge öyle demiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani kendisi de... ...bir otorite... ...şey yaparak... ...alıntılayarak ancak... ...aktarabiliyordu. <gülüyor> Benim dikkatimi çeken konu o aslında. O, o, o kişi ya da bu kişi değil. Öğrenciler görüşlerini... ...en direkt söylüyorlar. Doğrudan söylüyorlar. Halbuki bizler hep birilerini kullanıyoruz. Evet, hep yani bilgi bilgi üretimi öyle bir şeydir, akümülasyondur sonuçta, birikimdir. Onda bir yani tarih olarak hiçbir yanlışlık görmüyorum da orijinaliteyi kaybedebiliyorsunuz öyle dolunca kendi kendi kendi kendini sorgulamak konusunda gençler çok daha iyiydiler. Peki o daha e, yani daha deneyimli olan Konuk olan dersinize kişinin söyledikleri e, bu genç kuşak için e, en azından bir kısmı anlamlı bir şey ifade etti mi? Yani o, o gençleri anlamadı diyorsunuz ya. Hı -hı. Gençlerin onu söylediklerini e, kendi sorgulamaları için bir yere oturttular mı? Öyle sizde? sanıyorum. E, Derse devam edebilseydik bu daha herhalde Hı -hı. ortaya çıkardı. Öyle sanıyorum. Çünkü e, yani hakikaten aynı gezideki gibi. E, ...dinleyip cevap ürettiler. Hmm. Yani e, dinlemezlik etmediler, e, cevap ürettiler. Hatta e, bazı örneklerde e, doğru işte o da vardı falan diye. Hmm. Yani öyle tam bir, bir, yanlış anlamayın sakın bir çatışma çekişme <gülüyor> durumu olmadı yani. Bütün bunlar son derece e, hoş bir tartışma <gülüyor> içinde gelişti. Benim bir jenerasyon farkını görmemde çok büyük bir hmm. etkisi olduğu için <Gülüyor> kullandım yazımda bir de dediğim gibi yani böyle bir ders yapıyorsunuz arkasından gezi evet. oluyor o kadar birbirinin içine girdi ki bu demin Ahmet de bahsetti bu internet kullanmanın işte, sık sık konu edildi bu daha sonraki yazılarda da hatta işte bir tahrirle ilgili bir yazı okumuştum mesela tahriri toplayan internet değildi şeklinde bir karşılaştırma da vardı yani internette hep bir şey oldu merkezde yer aldı siz e, otoriteyle yüz yüze gelmeden meydan okuma olanağı verdiğini söylüyorsunuz gibi çok önemli. Bir de hemen ve burada ile ifade edilebilecek bir hareketlilik olanağı verdiğini de söylüyorsunuz. E, tabii bu gezi olaylarına katılanlar arasında işte demin sizin de söylediğiniz gibi her kuşaktan işte kadın hareketinde, çevre hareketinde, eşcinsellerin özgürlük hareketinde zaten aktif olan bireyler olduğu işte ve bu grupların da bu gezi olaylarındaki o ana, muhalifin, ana muhalefetin bileşenlerinden biri olduğunu düşünüyorum ben. Ee, aynı zamanda da şimdiye kadar yani bu gezi olaylarına kadar da e, otoriteyle yüz yüze gelmiş onun sıkıntısını da çekmiş. Başka grupların da varlığı e, yani eklemlenme biçimde değil ama gene o ana grubun içinde olduğunu düşünüyorum. Buradan aynı dosyada Ömer Turan'ın yazısında Ömer Turan değişik kişilerle konuşmalar yapmış bir konuşma yapmış birisiyle gezi protestocusuyla onu okumak istiyorum izninizle. Diyor ki o e, belli ki genç olduğu anlaşılan kişi bence barikatlar olmasaydı gezi kazanılamazdı bu bir gerçek ve orada gerçekten örgütlü bir mücadele vardı o örgütlü mücadele olmasaydı da gezi kazanılamazdı. Ben şundan çok rahatsızlık duydum mesela süreç esnasında. Örgütler olmasın, örgütler olmasın, flemalar insin, bilmem ne filan. Ama şunu kabul etmemiz lazım, ben yapamam. Ben hayatımda hiç barikat kurmadım. Ben hayatımda hiç polisle karşı karşıya tabiri caizse çatışmadım. Ben bilmiyorum bunu ama birileri biliyor. Birileri barikat kurmayı biliyor ve onlar bildiği için kurdular da. Ve böylece gezi kazanılabildi. Şimdi bu tek örnek değil Ömer Turan'ın yaptığı konuşmalarda. Diyor ki defalarca insanlar... Ee, barikatların verdiği enerjiden bahsediyorlar. Kendilerini güçlü hissettiklerinden bahsediyorlar. Direkt kendileri katılmasa bile orada onun varlığının kendilerine verdiği güçten, enerjiden bundan defalarca bahsediliyor diyor. Şimdi bu zaten o şiddeti tanıyan ya da o otoriteyle yüzle gelmiş grupla hiç gelmemiş grubun orada karşılaştığı bir şekilde ve ben bunu çok önemsiyorum aslında. E, bu karşılaşma siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gerçekten böyle bir karşılaşma sizin için de e, söz konusu mu? Siz de bunu böyle gördünüz mü? Bununla ilgili konuşalım istedim. E, ka katılıyorum söylediklerinize. E, orada başka bir e, bileşkenin daha olduğunu <gülüyor> e, ve onun... Gezicilerin kendi söylediklerine göre de e, önemli olduğunu özellikle mesela barikat meselesinde. E, ama gene de onların öğreten olmadığını düşünmek <gülüyor> istiyorum diyeyim size. Yani onların orada varlığı e, bence gençler için çok önemliydi. Bunu hiçbir şekilde <gülüyor> yatsımıyorlar. Ama barikatları onlar yaparken öte taraftan mesela... Ee, su şişelere su do, şişelere su doldurup onları sokağa koyan apartmanlarda Hı -hı. oturan sakinlerdi o şişelerin içine bombaları elleriyle alıp atanlar Hı -hı. da gençlerdi yani o eski kuşağın mekanizmaları vardı Hı -hı. bundan çok faydalandılar ama bence kendi mekanizmalarını da belki ona güven güvenerek geliştirdiler yani Hı -hı. sadece ee, onların sayesinde olduğunu düşünmek istemiyorum. Hı hı. Çünkü e, çoğunlukta da olmadıklarını düşünüyorum. Ama bir e, kol, kol kanat gerdikleri gibi bir hissiyat geliyor bana. <gülüyor> ee, çok da ön saflarda yer almamaya dikkat ettiklerini de düşünüyorum. Hı hı, Bilmiyorum hı. o konuda siz ne, ne dersiniz bu konuda üstüne düşündüğünüze göre. Yani onlar da sahneyi aslında gençlere bıraktılar gibime geliyor. Ee, o yüzden ilişkinin çok organik bir ilişkinin olmanın ötesinde bir yere gidip gitmediğinden emin değilim. Yani e, işte barikatları kuranlar daha eski kuşaktan diye düşünmüyorum ben. Sonuçta barikatta olanların da yani gençlik kısmının altını ben açıkçası bunu değerlendirirken çok fazla çizmiyorum. Hı hı. E, öyle bir yanılsama mesela e, bu en son sapandı Teyze meselesinde de oldu. Evet. Yani sonuçta teyzelik, annelik, e, ya yaşlı yaşlılık üzerinden giden bir şey olmadığını düşünüyorum. Barikatlarda olanların da e, çok önemli bir kısmının genç olduğunu biliyorum. Gördüm yani. E, ve de hani o bir tanışık yani internet olmaksızın direkt yüz yüze gelinen zamanlarda diyelim ki 1 Mayıs'ta ya da işte bir sürü HES olayında mesela HES ile ilgili bir sürü hı. bir şeyde. E, orada da çok sayıda genç var. E, ve e, karşı karşıya gelmenin ne olduğunu bilen... ...insanlar karışık. Yani orada bir kuşak... ...çatışması olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Sizin demin koridorda konuşurken... ...söylediğiniz... ...hani bir provokasyon varsa engellemeye evet. çalışanlar... ...belki orada çok önemli... ...şey kuşak. Eski, daha yaşlı olan kuşak. Evet, evet. Deneyimden dolayı. O doğru o, o, o örneği tekrar edebilirim. Evet, <gülüyor> Benim geziye gittiğim bir zamanda... ...gözlemlediğim bir şeydi. Sürekli... ...provokasyon... ...yol açmaya çalışan insanlar görüyordunuz gezinin içinde. Ve gençleri yanına alıp işte konuşan, e, mesela revire ilaç taşıyorsa bir genç onu onu durdurup onu oradan uzaklaştırmaya Hı -hı. çalışan pek çok kişi gördüm. Hı -hı. Ve endişe ile olan bir teniser ederken bir baktım ki ben öyle endişemle orada duruyorum ama benden daha da ileri yaşlarda birileri gelip gençleri oradan uzaklaştırdı. O, yani o ilişkiyi kesti provokatörle direnişçi <gülüyor> arasındaki. Bunu da son derece yumuşak, tatlı dille yaptı <gülüyor> ve ben bunu oturup hayranlıkla <gülüyor> seyrettim. Bu açıdan çok haklısınız. Size <gülüyor> tamamen <gülüyor> katılıyorum. <gülüyor> Sadece gençliğin orada nasıl mesela bu anekdot üzerinden gidecek olursak orada nasıl provokatöre engel olan bir Eski kuşak temsilcisi var diyebilirsek onu dinleyen de gene gençlerdi dinlediler onu ve oradan ayrıldılar onu söylemeye çalışıyorum yoksa birbirini götüren şeyler olarak görmüyorum bunun üzerinde düşünülmesi lazım çünkü bence e, ben de yapıyorum bu yazıda e, yani ciddi bir kuşak ayrımından yaklaşıyorum. E, fakat e, özellikle solu düşününce bu ilişki üzerinde yani bu kuşak ayrımı belki onlar için kendi gözlemlerimi sizin söylediklerinizi de ekleyince çok da geçerli değil. Belki onu irdelemek lazım hı hı. ama genel olarak en, entelektüeller... ...belirli bir yaştaki entelektüeller... ...geri çekilip seyrettiler... ...ve yorumda bulundular. <gülüyor> Öyle mi? Yanılıyor muyum? Böyle oldu. <gülüyor> evet, böyle de bir grup var. <gülüyor> ben şeyde Dolmabahçe'de sanıyorum... ...iki Haziran'da... ...bir çatışmaya şahit oldum. O zaman benim... ...yani böyle hiç tahayyülümün çok dışında... ...gördüklerim orada. Yani çok genç insanlar... ...belki lise son sınıfta, belki... ...üniversite bir... ...işte cep telefonları var... Ee, ...şu bizim kapakta kullandığımız gibi... Ee, ...genç kadınların ağırlığı... ...çok fazlaydı... ...belki yarısına yakın <gülüyor> genç kadındı... ...ve onlar müthiş bir kızgınlıkla... ...kendilerini o polis barikatına doğru... E, ...Can Atalay'ın... E, ...şeyiyle televizyonda dinledim... ...bedenlerini polis barikatına çarpıyorlardı böyle... ...ve o bir... mesela o benim... Uzun süre aklımdan çıkmadı ya bunlar nasıl insanlar bunu nasıl göze alıyorlar ve böyle oldukça da ne bileyim e, orta sınıf insanlar gibi geldi bana e, o mesela e, eski kuşaklardan öğrenilmiş bir şey olamaz ve esasında o zaman o çatışmanın içerisinde olan o gençlerin çok da eski kuşakları dinleyecek hali yoktu açıkçası bir başka bir şey vardı <gülüyor> muhtemelen kendilerini hakarete uğramış hissediyorlardı ve e, biz de varız diyorlardı diye düşündüm ben. Ben genel olarak öyle düşünüyorum yazıdan da anlaşıldığı <gülüyor> üzere. Benim için yani ben bu yazıyı şu yüzden yazdım. Herkesten bir ses çıkıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes yorumluyor. Ben bir öğretmen olarak, kadın olarak, anne olarak çok farklı düşündüğümü fark ettim etrafımdaki insanlardan bu konuda. <gülüyor> Ve... Şunu söylemek istedim. Bu gençler farklı bir şey yapıyorlar. Bunu görmek lazım. Özetle söylemek istedim. <gülüyor> Buradan e, yeni bir müzik arası şimdi vermiyoruz, değil mi? Verebiliriz. Peki son müzikten sonrası? <gülüyor> Demin de dediğim gibi işte birçok müzik üretildi. Şimdi bir sürü pop şarkıcısı da şarkı yaptı. Beni bunların için en çok etkileyen açıkçası Alpay'in etem sarı sürük için yaptığı şarkı oldu. ...ağıt demek daha mümkün belki. Şimdi e, Alpay'ın yaptığı Etemin Sessiz Çığlığı'nı dinleyeceğiz. Bu Etemin Sarı Sülük ve diğer e, hayatını itirenler için. Etemin Sessiz Çığlığı. Anem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 ...yeni bir bekleyiş var uykumda. Rüyalarım andınızı fısıldıyor. Ruhum neşeli... ...bedenim sıcak... ...dağılmadan duruyorum. Bir dost kurşunu beynimde... ...yok artık direnecek gücü. ...yok, yok yok i Tamam, tamam ben yenildim. Siz yendiniz ama ben kazandım. Siz kaybettiniz. Tamam tamam ben yenildim. Siz yendiniz. Ama ben kazandım, siz kaybettiniz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 ama ben kazandım, siz kaybettiniz. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo Takip programındasınız. Meltem Toksöz'de toplumsal tarihin iklim sayısında yer alan ''Biz Artık Dev Bir Ötekiyiz'' adlı yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz gençleri bırakıp daha yaşlı kuşağı yani onların ebeveynlerine dönelim diyorum. Siz yazınızda 55 yaşın üzerindeki insanların düne kadar gezi hareketini yaratan gençleri gelmiş geçmiş en veci kuşak tırnak içerisinde değerlendirdiklerini söylüyorsunuz. Yani bu şekilde değerlendiklerini söylüyorsunuz. Bu 55 yaş üstü kuşağın yeni siyaset tarzını pek anlayamadıklarını ve işte başbakanın bazı söylediklerini odaklandıklarını bunlarla uğraştıklarını söylüyorsunuz. Bu anlayamamanın sebebi nedir? 55 yaşın niye anlamıyor gençleri? Aslında Desen. çok kısa bir şekilde modernizasyon projesinin çok başarılı ürünleri olmaları. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Gençlerin mi yaşlıların? Hayır yaşlıların. <Gülüyor> ee, iki, i̇kile yani ikilem iki, iki taraf e, üzerinden bakmak. E, otoriterlik üzerinden bakmak. E, hep bir e, işte kurtarıcı baba beklemek e, gibi... E, ...bir çerçeveden baktıklarını düşünüyorum siyasete. Bunu da böyle aslında epey bir e, üzerinde düşünülebilecek ve vakit olsa anlatılabilecek bir süreç ama... ...bunun sonuçta e, Türkiye'de ola geldiği gibi hatta belki Osmanlı'da e, tek kişi üzerinden dönen bir politika anlayışı. Ya, ya tek parti ya tek kişi... Yani tek parti deneyimi ve tek kişi deneyimi bu Türkiye'nin en iyi bildiği hı hı. deneyimlerden evet. birisi. Ee, o deneyimin 2003'ten bu yana bile aynen devam ettiğini düşünüyorum. Aslında otoriterlik çizgisinde 200 yılda çok büyük bir farklılık görmüyorum her e, iktidarın. Aynı çerçeveden çıktığını ve aynı şey, aynı otoriterliği korumak Hı -hı. için, statüskoyu korumak için çalıştığını düşünüyorum. Bunun içindeki oy veren kuşaklar da bunun ötesine geçemiyorlar gibime geliyor. Ee, dolayısıyla ya parti üstünden düşünüyorlar ya kişi üzerinden. Hı -hı. Kişi üzerinden düşünmek kolay. Ee, bunu, bunu da aslında modernizasyonun başarısı olarak görüyorum. Çünkü bu, bu şeyin bir adım ötesi. Ee, edilgen... Kimliğin bir adım ötesi. Yani hiç değilse bir edilen dilin, Türkçe'nin edilgenliğinin, hmm. Türk, Türk toplumun edilgenliğinin bir ötesi. Çünkü hiç değilse bir suçlu bulunuyor. <gülüyor> bir, bir kişi, bir parti bulunuyor. Bir de hiç suçlunun bulunmadığı <gülüyor> biliyorsunuz Durumlar var. durumlarımız da var. Tarihimizin önemli bir parçası. O yüzden aslında modernizasyonun bir, bir başarısı olarak görüyorum. Ama bu kuşağın... Yani 90'lar sonra ve bunun sadece Türkiye olduğu için olduğunu hiç düşünmüyorum. Son derece global buluyorum bunu. Ee, yani her tarafa açılan, her tarafa akan e, bir işte postmodernist diyebileceğimiz bir ortamdayız. E, her şeyin e, daha farklı görülebilmesine neredeyse bir davet var. Hı hı. Hani... Gençler gençler çok ön plana çıkarıyorum ve sonuna kadar çıkaracağım ama yani o, onun içine doğduklarını söylemeye çalışıyorum Hı. zaten yani 1990'lar sonrası neoliberallık içine doğmaktan internet dünyası içine doğmaktan kastım o yani zaten çok çok yönlü düşünmeye davet edildiler ve ben bu daveti iyi anladıklarını düşünüyorum genç kuşak bu daveti anlamadı. ...zaten davet de onlara yapılmadı. <gülüyor> Siz yazınızda... ...bu otoriter devlet geleneğinin... ...köklerinin yaklaşık 200 yıl kadar... ...geriye gittiğini söylüyorsunuz ve... Hani ...neredeyse böyle daha genel bir söylenmedi de... ...bu karşı çıkışın aslında... ...bütün o geleneğe... da altını çiziyorsunuz. Şimdi orada gerçekten değişik çeşit çeşit şiddetle... ...karşı karşıya kaldı sokakta olanlar... ...evlerde olanlar da aslında yani... Gerçekten her türlüsü vardı. Ama yazınızda da vurguladığınız gibi tekrar tekrar e, sokakta olundu. Tekrar işte dediğiniz gibi o yardımlar devam etti. Sular kondu, limonlar kondu. Yani o şiddet bir şekilde e, en azından başlarında yıldırmadı. Ya da yıldırdıysa bile insanlar onu bastırdı. Siz e, gençlerle de diyeyim, yakın ilişkinizden dolayı da bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani neden o... E, Şiddet dalgasından insanlar birdenbire ürküp çekilmedi de devam etti. Siz bunu e, nasıl değerlendirirsiniz? E, yazıda da anlatmaya çalıştım. Yine en sonunda da e, söylüyorum. E, yani e, bu, bu aslında bir e, tam bir toplumsal mücadeledir. Hı -hı. Yani gene gençleri ön plana çıkardık. Fakat e, evlerinde oturan... Ee, ...insanların yardımı da... Ee, ...ve burada yani Cihangir'den filan bahsetmiyorum evet. sadece. Mesela hı hı. Gazi, Gazi'nin geziye katılışı çok önemli bence. Ee, çünkü Gazi'de zaten bir yıl şey oluyordu... ...kimsenin haberi yoktu. Ee, ama kendilerini buna eklemlediler ve çok, o, o çok... ...müthiş bir geçişti. O geçişi de sosyal mücadeleye katılmak olarak görüyorum. Ee, Cihangir'deki... ...insanların işte... ...sokaktaki yaralananlara yardım etmeleri gibi... ...benzetiyorum hı hı. onları... Hı hı. ...çok ayrı tutmuyorum... Hı hı. ...sınıfsal olarak şey... ...geldikleri... ...mücadele çok farklı olsa hı hı. da... Hı hı. ...gittikleri yönün... ...benzediğini düşünüyorum... ...ve dolayısıyla gençlerden çıkıp da... ...böyle topluma... ...yayılabilen bir direniş... ...olduğu için bu... ...gençler bence devam edebildiler... Hı hı. ...yani... Gençlerin dışındakiler, siz şeyden bahsettiniz, gezinin içindeki diğer kuşaktan, hı hı. onu büyütelim. Hı hı. Ee, o diğer geziye yardımcı olan ve hiçbir şekilde geziye başka türlü direkt bir katkıda bulunmayıp ama evlerinden katkıda bulunan, hiçbir şey yapmasalar cep telefonlarında film çekip internete yükleyerek, onların katılımı bence gençleri ayakta tuttu. Hı hı. Nasıl polis şiddeti bu işi e, büyüttü. Bu da canlı tuttu. Yani hı hı, şiddet, hı. herkes sokağa şiddete karşı olduğu için evet. çıktı. Hı hı. Başında sivil derken biraz da onu da kastediyordum. Yani hı hı. bunun sebebi park mark değildi. Bunun sebebi parktaki protestoya karşı gösterilen otoriter şiddet <gülüyor> Ona karşı verilen bir cevapta, O yüzden çok büyük bir sınıfsal yayılma içinde oldu. Hatta işte kuşaksal yayılma <gülüyor> oldu. Ee, ve sosyal medyada o anlamda çok önemli oldu. Çünkü e, o şiddete karşı duracak başka bir kanal yok. İşte televizyon da yoktu, o da yoktu, <gülüyor> hiçbir şey yoktu. Tek kanal buydu. Sonra kendileri de dediler ki bizim... Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim internetimiz var. Ee, bu yazının başında siz de söylediğiniz programı açarken biz artık dev bir ötekiyiz lafı tırnak içinde. Çünkü benim lafım değil. Bu hı hı. gençlerin lafı. Biz artık dev bir ötekiyiz. Bence çok iyi ifade ediyor. Kendilerinin ötekileştirilmesine bile açıklar. Hı hı. Hı hı. Halbuki ötekileştirmeye karşı olarak yap yapıyorlardı bu düren işi. Ama ona bile aç açıklar. ...ama dev olduklarında kabul <gülüyor> <Farklıyorum>. ediyorlar. <gülüyor> Farklı. Ee, ben bir de şeyi vurgulamak istiyorum. Yine orada gözlemlediğim bir şeydi. Ee, televizyon kanallarından bir tanesinde... Ee, ...Recep Tayyip Erdoğan'la yapılmış bir söyleşi vardı. Fatih Altaylı'nın yaptığı. O gün boyu e, çevrildi. E, Habertürk'ün yaptığı e, programdı. E, ve o, o pazar günü içerisinde tepki gör, görmeye başladı. İşte HaberTürk önünde önemli bir kalabalık birikti. Yani tabii Taksim'dekiyle kıyaslanacak bir şey değil ama 5 bin kişi o dar bir alanda birikti ve işte orada HaberTürk'ü e protesto sloganları bağırıyor. Ve de müzik yapan Ormanlar'la müzik yapan LGBT grubu da Hı. tempo veriyordu. Fakat tabii orada muhtelif gruplar var. Hem LGBT var hem de taraftar grupları var. Taraftar grupları tabii kendi o maç alışkanlıklarıyla o Türbin şeyiyle biri biraz böyle uçkuraltı şeylerde bağırıyorlardı. Böyle elleriyle, alkışlarıyla tempo tutup koyduk mu diye bağırıyorlardı. E, fakat tabii o başka insanlar rahat, başka insanlar da var. Ben de rahatsız oldum ondan. LBGTT de rahatsız oldu ve onlar o tempoyla şey verip, ee, bir slogan bağırmaya başladılar. Çok anlaşılmadı. Şimdi burada tam şeyiyle söyleyemeyeceğim. Ee, ama işte eşsizler burada, başbakan nerede diye bağırmaya başladılar. <gülüyor> Ve o taraftar grubu onu duyunca ya bu ne oldu? Kendileri hep öyle onu hakaret için kullanıyorlar ya. Böyle bir, bir an sanki bir sessizlik oldu. Fakat bir başka grup hükümet istifa falan diye şey oldu bağırdı. Ve o anlaşmazlık... Araya geldi kaynadı gitti ama LBGTT grubu da orayı işte yine vurmalarıyla terk etti. Bunu şey için söylüyorum bir başka örnek daha vereyim kadın grupları da orada o küfürlü şeyleri onlara karşı bir mücadele verdiler ve çok da önemli bir işler yaptılar. Yani orada farklı aktörler vardı ve onların birbirine etkisi de çok ilginçti çok iyiydi esasında. Ee, çok konuştum ama siz ne dersiniz? Yok çok çok güzel örnekler bunlar. Tam da sosyal mücadele dediğim şey de bu işte. Ee, ve mesela bugün soruluyor hep. Yani o gün de soruldu. Hala soruluyor ve herhalde uzunca bir sürede sorulacak. Ee, yani ne oldu işte gezi oldu bitti ne oldu ki? Elimizde ne kaldı ee, sorusu. Ee, ben şimdi hafıza üzerine yazmadım bu yazıda. Ee, onun üzerine de konuşmayacağım ama. E, yani ben sosyal hafızanın çok farklı çalıştığını düşünüyorum. Yani her şeyi unutsak bile yazıydı o yüzden unutmama adına e, bitirdim. E, bakın mesela bu onur yürüyüşü LGBT onur yürüyüşü onu bir kenara koyabilirsiniz. Her şeyi unutabiliriz ama Türkiye onu gördü. Türkiye bunu daha önce hiç görmemişti. Görmeyi beklemezdi. Türkiye onu gördü yaşadı. O yürüyüşte yani yarısı... E, gerçekten kendini oraya ait hissediyorsa bir diğer yarısı destek için gitmişti. Evet. Bu bence çok önemli. Yani bu dönüşüm, sosyal mücadele dediğim şey bu. Bunun hafızadaki işleyişi unutulurmuş gibi gelir ama sonra ortaya çıkar. Evet. Ve sivilliğin başlangıcı orada evet. işte. Yani benim sivillikten kastettiğim de o. E, o. O yüzden en başındaki soruya da geri dönersek çok... E, Unutul bir dönüm noktası hakikaten... Ee, ...Türk tarihinde, Türk siyasi... ...alıştığımız siyasetin... ...son derece dışına çıkabilen... E, ...ve onun... E, ...retoriklerinin, söylemlerinin... ...dışına çıkmaya çalışan... ...en azından çalışan bir... E, ...söylemle karşı karşıyayız. E, mesela yazıda vurguladığım... ...başka bir şey de burada da söylemek isterim. Tek bir şeyle... E, tek bir cümleyle ifade edecek olursak burada gençlerin hareketini 60'lardan ta batı sol hareketlerinden, radikal hareketlerinden öğrendiğimiz bir motoyla ifade ettim. Personal is political. <Gülüyor> Şahsi olan siyasidir. Burada yapmaya çalıştığım iki şey vardı. Bir o bağlantıyı kurmak. Yani e, bu işte 60'lara hiç benzemiyor ona benzemiyor buna benzemiyor doğru benzemiyor o eski sol bu yeni sol doğru e, o modernist bu postmodern <gülüyor> hepsi doğru ama ben aradaki ilişkiyi de bir tarihçi olarak görmek istiyorum e, ama ve Türkiye'de bunun e, personalist political'ın e, yerleştiğini düşünüyorum <gülüyor> bir yerde yazıda ifade ettim e, gençlerden birisi maalesef ismi yok o yüzden e, saygıyla anamayacağız bu e, biz hayatımızı siyasete adamadık ama hay siyaseti hayatımızın içine aldık lafıyla ifade etmişti Gezi. Bence başka söyleyeceğim bir şey yok. Ben buna şeyi de eklemek istiyorum. Yani unutulmayacak, yani hafızada yer alacak diye söylediğiniz onur yürüyüşüyle beraber e, Taksim'in e, Lice'ye gönderdiği, Lice'yle beraber e, yaptığı. Yani o, o da çok ilklerden biriydi bence e, ve de o da toplumsal hafızada yerine bir şekilde... <gülüyor> ...alacak, yeryüzü sofralığıyla beraber... Herhalde. ...evet <gülüyor> e, Şimdi isterseniz... ...sizin getirdiğiniz bir müziği dinleyelim. E, yeni türküden zannediyorum... ...seçtiniz. Evet. E, e, evet. Dayazıt Meydanı'nda ölü. Neden onu seçtiniz? E, bu biliyorsunuz Nazım Hikmet'in bir şiiri... ...ve eski bir albümden, Buğday'ın türküsü albümünden. Şiir... E, ...başka bir zamanda... ...başka bir meydandaki bir ölüyü anlatır. 19 yaşında bir ölü yatıyor meydanda... Bir elinde ders kitabı ve e, rüya e, bir elinde ders kitabı ve rüyası başlamadan biten diye öyle hatırlıyorum. Evet. 60 yılın Nisan'ından bahsediyoruz. Gene işte demin bahsettiğim bir ilişki kurabilmek Hı -hı. için. O süreç evet öyle. o süreç iş türküsü yani gezi türküsü değil ama e, yani Nazım Hikmet bugün bunları dinliyor olsaydı memnun olurdu diye düşünüyorum. <gülüyor> programın da sonuna geliyoruz. Fakat kapatmadan bir soru daha sormak istiyorum. Gezi'nin İslami hareketle ilişkisi üzerinde. Sizin söyleyecekleriniz var galiba Meltem Hanım. Evet. Çünkü Gezi üzerinde söylenen özellikle yabancı basında çünkü yabancıların bunu böyle görmesi herhalde normal. Bu Gezi direnişini bir seküler modern toplum ile seküler olmayan İslami kesim arasında bir çatışma olarak da gördüler. Zaten işte Erdoğan'ın şahsi dili de onu oraya getirdi. Yani çok da yanlış bir yorum değil tabii ki. Yani ben bu kutuplaşma paradigması diyeyim bunu da çok kıt buluyorum ve deminden beri eleştire geldiğimiz o modernist anlayışın bir devamı olarak görüyorum işte toplumda kutuplaşma var ya bu, bu, bu toplumda kutuplaşa kutuplaşa bir hal oldu yani bu o kadar da eski bir söylem ki e, ...ta tanzimatın başlangıcından beri işte modernistler vardı ve muhafazakarlar vardı arasındaki kutuplaşma. Sonra Osmanlı'nın kendi klasik döneminden getirdiği kurumlar, e, kurallar, paradigmalar ve modernizasyonun getirdiği arasında kutuplaşma... ...sürekli bir e, işte iki ekstrem üzerinden giden e, bir söylem. Şimdi bu... ...mesela e, Onur Yürüyüşü'nden bahsettik... ...onun kadar önemli olan herhalde... E, ...aynı zamanda iftarlardı ve... E, ...antikapitalist Müslümanların e, getirdiği e, katkıydı. Dolayısıyla orada o kutuplaşmayı da... E, ...bunu anlamamaktan e, bir yere, yana bir yere koyuyorum. E, galiba vakit kalmadı. E, hala bir dakikamız var. E, yani o... E, Dediğim gibi nasıl sokaklara dökülenlerin eski siyasete ait söylemlerin dışına çıkmaya çalıştığını söylüyorsam bunların ögelerinden birisi olarak İslamcıları da koyuyorum. Ve bunu eğer İslam sekülerlik karşılığı üzerinden anlarsak çok kıt bir yere Hı -hı. geri döneriz diye düşünüyorum. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Tamam. <gülüyor> e, yine e, söz bitmedi, vakit bitti. E, Meltem Hanım çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Ben teşekkür ederim. E, bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu arada hemen e, yani başlarken girerken e, anons etmeyi unuttuğumuz e, kısmı da ben hemen söyleyeyim. Parçaya girerken Lou dinledik. Meltem Hanım getirmişti e, anmak için. Evet, dün kaybettik. <gülüyor> Velvet Underground'ın e, efsanevi rockçısı Çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşmak istedim. 15 gün sonra görüşmek üzere hoşçakalın Fikri takip yazarlarıyla toplumsal tarihte geçen ay Hazırlayan ve sunanlar Peri Efe ve Ahmet Akşit